Nevrana'ya şimdi <gülüyor> 3770 olur. Han, acı Nevrana babasıyla benader Berne'den çıkıp da Bağdat'a giderken İshabu. İshabu İran kuzeybatı, kuzey doğusunda bir şehirdir. Büyük bir merkezdir. İshabu'da Kütüphane uğruyorlar. Birkaç gün İshabu'da kalıyorlar. Orada bu mantık da hem geliyor. Deşiyor. Bu da pirinç. Kulübün çetyesi O aldığın cefat üniversitede böyle verilerin, velilerin ariflerin başından çeşitli Ondan hemen genişçe böyle tasavuk bahsederlerdir. Faydalı bir kitabda ona bunu hemen okuyun demeyin. Geniş bir zamanda yayın onu. Fölgün bir tane kitabı okuyun, geniş bir zamanda okuyun. Ayrıca yani, bütün zamanda onu da vermiyor. Onları geniş bir zamanda okuyun ve ayrıca bir tepkür edin. Böyle Hı. bir yaptır. Yaptır. Çocuklar. Çocuklar. Nokuyorlar. Çocuklar. Şehşadi, Şerati, Bostan, Güristane vardır. Evet. Ama Tayyip'e de var değil mi? Kuş, teyyağın var. Zeydik. Bunu bilmiyorum. Peranlaya. değil mi? Peranlaya değil mi? Peranlaya değil mi? Peranlaya değil mi? Kuş değil. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Açıca eğer bir dilek direseydim olacaktı. Nerede kaldı bu dedim bak ya demişler. Selamlar. Aleyküm Dediğim gibi.